canım peygamberim her birini kurtarıp cennete götürmek istiyordu ateşlerde yanacaksınız diyordu gitmeyin ben yalan söyler miyim hiç gördünüz mü benden yalan hayır şu dağın ardında düşman var desem inanır mısınız inanırız öyleyse inanın Allah vardır ve birdir canım peygamberim ne zulümler yaptılar ona ne zulümler Bir gün Kabe'nin yanında secdeye kapanmıştı. Nur peygamber ona hakaret etmek için yarışıyorlardı birbirleriyle. Ve o secdeye kapandığı zaman üzerine pislikler attılar. Sen orada olsaydın ne yapardın? Fatıma'sı koştu. Fatıma! Babacığım! Babacığım! Hatice'den sonra... Babasına annelik yapmış Fatıma. Babasının annesi lakabını almış Fatıma. Babacığım diyor koşuyor ağlıyor. Diyor. E bu ikisi değil koştu. O koştu. Ne yapıyorsunuz diyordu ona zulüm. Neden yapıyorsunuz? Rabbim Allah dediği için mi? Bütün müşrikler... Ebu Bekir'in kendilerine böyle bağırdığını duyunca bu sefer Ebu Bekir'in üzerine çullandılar. Onu dövmeye başladılar. O gün Ebu Bekir'e öyle işkenceler, öyle zulümler yaptılar ki. Ebu Bekir o gün kandan bir kere döndü. Ve o gün bayıldı. Ebu Bekir'i baygın şekilde alıp evine götürdüler. Anacı boyuna evladını uyandırmaya çalışıyordu. Ama yüreği işte... Ebu Bekir Asıl dek bir müddet sonra ayıldı. Etrafına bakınmaya başladı. Ana dedi ana, Resulullah nerede? Resulullah'a ne oldu? Ay. Evladım hadi şuradan bir şeyler ye. Görürsün onu. Bilmiyorum. Hadi şuradan biraz hiç kendine gel. Çok kötüsün. Ana, ana! Ben Resulullah görmeden vallahi yemem. billah yemem ana Resulullah ne oldu ana aşk değil de nedir bu dinin aşk dini değil de nedir aşk peygamberi geldi